Hazreti Peygamber de ona önce gusletsin, sonra da geniş bir elbise giyerek lebbek elahümme lebbek şeklinde telbiye getirmek suretiyle haccını yerine getirsin buyurdular. Devesi çöle ayak bastıklarında Hazreti Peygamber lebbek elahümme lebbek lebbek la şeriyye leke lebbek elhamde ve nimete leke ve imülke la şeriyye diyerek tehlil ve telbiye getirmeye başladılar. Müslümanlar da bu sözleri tekrarlıyordu.